Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli takipçilerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine sizlerden gelen sorularımızı İsmail A. Fıkıh kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz. Ve cevaplar alacağız. Sizlerde sorularınızı ilmihaletlalegültevi.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimize. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin inşallah. Ee, i̇lk sorumuz hocam. Ben çiftçiyim. Fındık tarlam var. Her yıl mahsulümün ölçünü veriyorum. Çok şükür. Ancak bu yıl traktörümü yeniledim. Bu sebeple borcum var. Bildiğim kadarıyla borçlar çıkarıldıktan sonra kalana zekat veriliyor. Mahsulümü toplayıp borcumu çıkardıktan sonra geriye bir şey kalmayacak. Bu durumda zekat vermem mi gerekiyor? Ayrıca bu borç biraz da keyfi borç durumu farklı olur mu? diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü ve selam ala Resulillah, ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Daha önceki programlarda da işlediğimiz işte üzere genel hatlarıyla zekatı 5 kısımda ele alabiliriz. Yani zekata taallük edecek olan malları 5 kısma ayırmamız mümkündür. İşte birincisi altın, gümüş veya bu mukabilde para, nakit İkincisi, Uruz'u ticari diye tabir ettiğimiz, alsat yaptığımız ticaret malları. Üçüncüsü, sualde de ifade edildiği üzere toprak mahsulü, yani öşür dediğimiz olay. Dördüncüsü, yaylım hayvanı diye tabir edilen saime, yani et ve süt için beslenilen ve senenin ekserisi, masraf ile beslenilen hayvanların zekatı. Beşincisi ise rikaz diye tabir edilen, yer altından çıkan hazine. Ki bunları e, envali batine ve envali zahire şeklinde de ikiye ayırabiliriz. Yani batini olan mallar, zahiri olan mallar. Zahiri olan malların zekatını devlet alır ki bir nevi vergi e, konumundadır. Batini olan e, malların zekatını ise insanlar kendilerinden verir. Devlet bunun takipçisi olmaz. İslam devletinden bahsediyoruz. Şimdi e, borç normalde çıkarılır. Kaldan geriye kalan nisab ise bu zekat verilir. Bu bildiğimiz klasik anlamda para bir de uruzu ticari diye tabir ettiğimiz malların zekatıyla irtibatlıdır. Yani sizin elinizde altınınız olsa, gümüşünüz olsa veya nakit paranız olsa veya da alsat yaptığınız ticaret malınız olsa e, bunlar hesap edilir. E, borcunuz varsa, borcunuz bunlardan çıkartılır. Geriye kalan eğer nisaba ulaşıyor ise, takrib olarak 90-96 gram altın alabilecek miktara ulaşabiliyor ise ve üzerinden de yıl geçmişse siz zekatınızı vereceksiniz. E, bu dediğimiz gibi iki mal, yani altın, gümüş, nakit, bir de uruzu ticari dediğimiz ticari mallar. Bunun dışındaki üç kalemde ise ki yayılım hayvanları, yani sayım hayvanları, bir de arazi mahsulleri öşür, bir de rikaz diye tabir ettiğimiz. Bunlarda ise mesele borçla irtibatlandırmaz. Yani bir arazi sahibiyseniz, bu arazi sizin mülkünüz ise, yani öşür arazisi ise ve çıkan mahsülden de belli bir miktarını, ki bu da sulamayla alakalı, Senin ekserisini masraf ile suluyorsanız 20'de 1, Hı. ama masrafsız sulanıyor ise onda birini fakirlere vermek zorundasınız. Burada borç ıı, düşürülmez. Yani borç paradan düşürülür, uruzu ticaretten, ticaret mallarından düşürülür ama üçüncü merhal olarak yayılım hayvanları veyahutta da arazi mahsullerinden düşürülmez. Dolayısıyla sual eden kardeşimiz işte çiftçi olduğunu ifade ediyor. Evet. Ve bir şekilde borçlandım diyor. Normalde borcumu, yani mahsulümü elde ettikten sonra borcumu çıkartıp da mı kalanını zekatına vereyim? Hmm. Bu böyle değildir. Belki borçla hiçbir mesele irtibatlandırılmadan çıkan mahsul ne ise onun belli bir miktarı zekat namıyla verilecektir. Hmm. Borç farklı bir şekilde yine ödenecektir. Borcun keyfi olması veya zaruri olması da sonucu tesir etmeyecek, değiştirmeyecek. Öşür malıyla alakalı bir de arazi mas. E, Yaylım hayvanlarıyla alakalı. Ama altın, gümüş veya para veyahut da işte ticari mallarda ise e, bir şekilde borç varsa, isterse bu borç keyfi bir borç olsun, önemli değil. Bir şekilde insanlar tarafından talep edilen bir borç varsa, borç çıkartıldıktan sonra kalandan zekat verilecektir ve tabii kalan nisap miktarı ise ama dediğimiz gibi diğer iki mal yani arazi mahsulü bir de hayvanlar için, yaylım hayvanlar için aynı mesele söz konusu değildir. Ee, arazi mahsulü üreticiden bahsediyoruz. Hı -hı. Bir de arazi mahsulünün alsat yapan kimse bu ticaret malıdır. Hı -hı. Yani bunu birbirinden ayırmamız Hı -hı. gerekir. Siz varsayalım çiftçi olsanız tarlanız var, tarlanızdan fındık veya buğday bir şeyler üretiyorsunuz. Bu sizin açınızdan çıkan mahsulden verilecek, Hı -hı. borç düşürülmeyecek. Ama ben ise ticaretini yapıyorum. Yani sizin gibilerinden alıyorum ve başkalarına satıyorum. Evet. Benim açımdan o arazi mahsulü değil, uruzu ticaredir. Yani hmm. ticari maldır. Tıpkı bir bakkalın reyonundaki malları oh, gibi. Evet. Veya bir otomobil sektöründe bulunan bir galericinin dükkanındaki arabalar hmm. gibidir. E, dolayısıyla böyle bir konumda olan kişi... Borcu varsa borcu düşürülür. Geriye kalan maldan zekatını verecektir. Evet. Ama üretici o şekilde değil. Üretici bizzat Sürekli o öşünün. malın e, kendisinden öşrünü vermesi gerekecek. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da, da e, ben inşaat işleriyle uğraşıyorum. Dolayısıyla ustalarla e, teşvikim mesaim çok oluyor. İş yaptırmada zaman sıkıntısı yaşıyorum. Bu nedenle şöyle bir anlaşma yapıyorum. Diyelim ki mutfak dolaplarını yaptırdığım marangoza işi bana 3 hafta içinde teslim edersen X ücret, 3 haftadan sonra teslim edersen biraz daha düşük X ücret üzerine anlaşıyorum. Maksadım verdiği sözü tutsun ve zamanı geciktirirse müeyyidem olsun. Bu şekildeki anlaşmanın caiz olup olmadığını sormak istiyorum. İslam fıkında akit diye tabir ettiğimiz tarafların bir araya gelerek yapmış oldukları muavaza akitlerinde sonu belirsizlik olan ve ileriye dönük olarak tartışma ortamı doğurabilecek her bir meçhuliyet aktif fasit eder. Bu genel bir kural, genel bir kaidedir. Alışveriş ile icara akdi de birçok yönüyle birbirlerine benzer. Alışveriş bir malı satarsınız, bedel karşılığında. icare ise bir malı kiraya verirsiniz veya bir şahsı kiralarsınız. Sual ise kirayla alakalı Hı. bir mesele. Alışverişte satışa konu olan mal yani mebi bunun mukabidinde alınacak olan ivas bedel, ki buna satın bedeli deniyor, bunların malum olmalı, belirgin olması şarttır. şayet bunlar belirgin değilse, meçhul ise bu alışveriş şüphesiz vasıt olur. İcari akdi de e, konu olan, yani kiraya konu olan şey mebi konumunda, alışverişteki satışa konu olan mal konumunda. Ee, ücret ise alışverişteki satın bedeli konumundadır. Dolayısıyla nasıl ki alışverişte ücretin belirgin olması şartsa kira akdinde de ücretin belirgin olması şarttır. Evet. Şimdi sualde e, deniyor ki işte bugün bu malı e, veyahut işte şu kadar zaman zarfında bunu bana teslim edersen ücretin 10 lira... Ama eğer sen bu kadar değil de daha uzun bir zamanda teslim edersen ücretin 8 lira. Hı. Buradaki gaye o kişiyi bir an önce işini yapıp malı teslim etmesini sağlamaktır. Evet. Ee, böyle bir ticari, böyle bir icara aktı geçerli olur mu olmaz mı? Ee, bu konuya baktığımız zaman Hanefi kaynaklarında mezhep imamları arasında tartışmadan bahsedilir. Bu Hanife rahimahullah bu konuda eğer ilk konuşulduğu tarihte teslim ederse, konuşulan ücrete müstahak olacağı hı hı. ama eğer o tarihi yaşayacak olur ise konuşulan ücret değil de ecrimisliğe tabir edilen bu gibi kişilerin e, piyasada böyle bir malı kaç bireye yapıyorsa piyasa değeri o kadar ücrete müstahak olacağı. Hı hı. Yani diğer bir ifadeyle kira aktinin fasıl olacağından bahseder. Ancak bu noktada İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise farklı bir görüş serdederek her iki fiyatında geçerli olacağı yani ilk konuşulduğu tarihte teslim ederse konuşulan rakamı, o tarihi aşıp da diğer tarihte teslim ederse o tarihe tahallük eden konuşma neyse onun verilmesinin gerekliliğinden bahsedilir. Ve fetva da genel olarak ki özellikle de günümüzde insanlar vermiş olduğu söze pek yerine getirmemesi, maalesef. ticari ahlakın maalesef bozulması, Akamete uğraması ve bu manada bir takım yaptırımların uygulanması adına İmam Ebu Yusuf'un fetvasının fetvaya daha uygun olacağı hı hı. ve bu bağlamda da fetva ile iştigal eden hocalarımızın bu noktada fetvayı Ebu Yusuf'un Rahimullah'ın fetvası doğrusuna verdiğini bilmekteyiz. Dolayısıyla bu şekilde bir uygulama caizdir. Hatta bunu iki değil üç de olabilir. Yani üç aşamalı, işte şu tarihte bu kadar fiyat, bu tarihte bu kadar fiyat, bu tarihte bu kadar fiyat şeklinde. Ee, ama üçten sonra olmayacağı, çünkü ihtiyacın olmayacağı şeklinde e, özellikle El-Merginani, el, el isimli eserinde bu noktada ifadede bulunuyor. Ama ihtiyaç olması durumunda da icara aktinde, tabii kiradan bahsediyorum, alışverişten bahsetmiyorum, hmm. karşılıklı anlaşılarak e, hangi tarihte teslim ederse, ki buradaki asıl gaye de bir an önce teslim Kesinlikle. etmesine yöneliktir. Yani evet. geciktirmeye yöneliktir, erken almaya yöneliktir. Bu şekilde bir anlaşma yapmalarında fıkhen bir mahsur lazım gelmeyecek. Dediğimiz gibi her ne kadar mezhep imamlar arasında tartışmalı bir konu olsa da i̇mam Ebu Yusuf Rahimullah'ın bu noktada vermiş olduğu fetva dikkate alınarak Ebu Yusuf'un görüşü doğrultusunda fetva verilmektedir. Evet hocam. Dolayısıyla caizdir diyeceğiz. Yani. Evet. Bir başka sorumuza da, e, oruçluyken, Ultrasonla muayene olmak orucu bozar mı? Ya da MR'a girmek, işte iğneli MR var. Şimdilik, e, normalde oruçluyken vücuda bir şeyin girmesi orucu bozar. Hı -hı. Ancak tabii girme noktası önemlidir. Tabi menfez, tabi olmayan menfez. Bu noktada da imamlar arasında tartışma vardır Hı -hı. ki bunu da farklı programlarda farklı şekilde dillendirmiştik. Evet. Ancak ultrason mahalli genelde kadınlarla alakalı sualdir bu. Kadınlık uzvudur ki bu da tabi bir menfezdir. Hı hı. Oradan içeriye bir şeyin girmesi orucu bozar mı bozmaz mı? Tabi e, utrosyon makinasını e, jelli şekilde kullanılır genel olarak. Hı hı. E, jelle e, kullanıldığı zamanda da içeride jelin kaybolması yok olması söz konusudur ki bu da orucun bozulmasına sebep verecektir. Hı hı. Jelsiz kullanım ise pek yaygın değil, ee, kullanılmamakta ki öyle bir şey olursa aslında oruca zarar vermez. Ama bu konuda hassas olan e, doktorlar e, genel değer hasta oruçtuysa işte bir poşet gibi bir vasıtayla jeli poşetin içine e, sürüyorlar. Ültrosyon e, hmm. makinesini o poşetin içine koyuyorlar e, ve poşetin dışı kuru. Ve bu şekilde muayene işlemini yapıyorlar ve böylece vücuda hariçten bir şey girmiş olmuyor. Hı hı. E, giren o ultrason makinası da zaten tekrardan dışarı çıkacaktır. Dolayısıyla içeride herhangi bir sıvının içeri derce edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Evet. Böyle olursa orucu bozmayacaktır. Ama biraz önce bahsettiğimiz gibi ilk yapıldığı şeklinde olursa özellikle jel konusunda bu oruç açısından sıkıntıya sebebiyet verecektir. Bu noktada biraz daha hassas davranılması gereklidir. Oruçlu olan kişi veya da biliyorsanız ki böyle bir durum varsa nafile bir oruç ise o gün tutmaması. Ramazan-ı Şerif orucuna denk gelmişse de tutar ama doktor efendi bu şekilde uyarılır. Yani oruçluyum, orucuma zarar gelmesin. İşte bir poşet vesilesiyle bunun kullanılması e, şeklinde söylenirse evet. bunda bir sıkıntı olmaz. Evet. Tabii bir de karın üzerinden ultriyasyon vardır ki bu zaten e, dahile yani iç tarafa bir şey girmediğinden evet. dolayı bunda herhangi bir oruca tesir olmayacaktır. Evet. E, demiş olduğunuz geri kalan MR SER gibi işlemlerde de eğer vücuda herhangi bir iğne yapılarak bir şey e, derc edilmemişse evet. sadece bir makineye girmekse yani evet. radyasyon ışını vermek suretiyle bir film çekmekse bunun da oruca bir tesiri olmaz. Evet. Ama vücuda işte bir iğne yapmamız gerekiyor. Damarlar belirgin olsun diye bazı ilaçlar veriliyor. Bu da iğnenin orucu bozup bozmama meselesi ki bu da imamlar arasında tartışmalı bir nokta olduğunu daha önceden dillendirmiştik. Evet. İhtiyat gereği kaçınılması gereklidir. Ama illaki olunması gerekiyorsa olur. Orucuna yine devam eder. Daha sonradan da bir gün onu ihtiyaten kaza eder dedik. Bu ihtilaftan kaçmış olmak adına. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da. Bir miktar nakit param var evde bekletiyorum. Bir sohbette hoca efendi parayı evde bekletmenin caiz olmadığını ya ticaret yapılmalı veya bankaya yatırılmalı diyordu. Bankaya yatırıldığı zaman da alınan faizi hiçbir sevap beklemeden bir hayır kurumu veya kuruluşuna vermemizi ve bundan dolayı da sevap kazanmayacağımızı söyledi. Sualim şu parayı evde bekletmenin dinen bir mahzuru var mı? İlla ticaret mi yapılmalı? Zamanım yok ve anlamıyorum, memuriyet var demişler. Banka yatırı faizini hayır kurumlarına verirsek dinen mesul olur muyuz? Tabii e, ifade kısmen bir kısmı yani e, doğrudur ama e, diğer bir kısım, bir diğer bir açıdan bakıldığı zaman da e, pek doğruyu yansıtmamaktadır. Şöyle ki, bir paranın atıl bir şekilde durması, doğru bir şey değildir. Ancak bu doğru olmaması demek o kişiyi icbar mahiyetinde illa bir ticaret yapacaksın veya birine vereceksin şeklinde şer'i bir zorlama söz konusu değildir. Aynen. Ki zekattaki asıl mana da budur zaten. Çünkü yastık altında duran bir para e, zekat sebebiyle eriyecektir. E, i̇nsan bunu zekat sebebiyle eritmeme adına bir şekilde değerlendirmeli. Yani ya kamuya yönlendirmeli ya bir şey almalı veya ticarete sokmalı bir şekilde onu kullanmalı. Ama bu zekat müessesesi bunu sağlayacaktır zaten. Çünkü aksi takdirde her yıl onun zekatını vermek suretiyle para kendi kendine eriyecektir. Evet. Ama burada şöyle denmez, paranın atıl kalması caiz değildir. Dolayısıyla illa bir ticaret yapacaksın veya ticaret yapan birine vereceksin. Böyle bir mecburiyet söz konusu değildir. Çünkü insanların kabiliyetleri aynı değildir. Birinin ticarete kabiliyet olur, diğeri olmaz. Ki kardeşimiz de memur olduğundan bahsediyor zaten. Dolayısıyla bunun yastık altında bu şekilde bir birikiminin tutmasında bir mahsur lazım gelmez. İlla bunu bir bankaya yatırsın şeklindeki bir terkin aslında hiç doğru değil. Ki özellikle bu banka faizle çalışan bir bankaysa diğer bir taraftan faizli müesseselere yardım etmek olur ki bu İslam ruhuna aykırıdır. Deniyor ki işte parayı yatır, oradan faizini kendin almadığı fakirlere ver şeklinde. E, bu bir yani görüntü itibariyle bir hayır gibi gözükecek ama netice sen o kuruma faydalı olmuş olacaksın. Buna asla onay verilmez, e, böyle bir şey yoktur. Ya, paranın muhafazası gibi bir takım sıkıntılar varsa, illa bir bankayla çalışmak gerekiyorsa burada katılım bankalarının tercih edilmesi. Çünkü faizle çalışan bankalara nispet e, daha ehven e, konumdadır. Ee, peki o hani e, deniyor işte sevap ummaksızın e, fakirlere verilsin. Bu normalde bir insanın eline bir şekilde haram bir para gelmiş olsa bunun ne yapması gerekir? Bunun masarifi nedir? Buna ile alakalı bir hükümdür bu. E, bu da eğer sahibi belli bir paraysa sahibine verilir ki banka bu manada belli olur konumunda değildir. Hı. Yani bir şekilde sizin ihtiyarınız olmadan paranıza bir şekilde faiz bulaştı ve faiz verdiler. Bunu bankada Bırakmak uygun değil, oradan alınır ve bu bir fakire verilecek veya amiye dönen bir yere, işte yoldu, suydu, bu şekilde veya bir medreseydi veya bir camiydi bu gibi yerlere harcanır, verilir. Böylece o kişi o haramı terk ettiğinden dolayı sevap alır. Ama tasattuk etme sevabı beklemeyecektir. Evet. Çünkü tasattukta kişi kendi mülkünü tasattuk etmesi gerekir. Helal olan mülkünü tasattuk etmesi gerekir. Oysa bu zaten kendisine ait değil, vermesi gereken bir şey idi. E, bu manada yani ben tasattuk sevabı beklemeden demek budur. Ama bu haramı kendinde kullanmayıp da bir fakire vermesi veya onu bir şekilde kendi mülkünden çıkarması haramı terk ettiğinden dolayı şüphesiz sevaptır. Ama sevabın mahiyeti evet. farklı. Yani tasattık sevabı değil, değil, haramı terk etme sevabı. Çünkü Allah-u Azimüşşan'ın emirleri vardır, nehileri vardır. Hı hı. Emirlerini yerine getirmek farz, nehirlerinden kaçmak da farzdır. Hı hı. Yani yasak olan şeyleri işlemek haramdır. Şüphesiz haramı işlememekte ne olacaktır? Cevap farz olacaktır. Evet. Dolayısıyla bu da bir terk olacağı için emre imtisaldir. Emre imtisal ise kişinin niyetine göre sevap alacaktır. Evet. Haramı terk etme niyetinden dolayı. Bu da önemlidir. Bakın şöyle söyleyeyim. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Hadis-i Şerif'i irdelenirken, yani ameller niyetlere göredir. E, fukaha konuşuyor. Amellerin neler, nesi niyetlere göredir? İşte amellerin e, sıhatı niyetlere göre. Kısmen olabiliyor. Amellerin ahirette sevaba dönüp dönmemesi niyetlere göredir. Peki terk de amel midir? Yani amel bir fiildir, bir eylemdir. Evet. Terk ise eylemin gerçekleşmemesi demektir. Hı -hı. Yani bir amel değildir. Peki burada kişinin niyetiyle onu amele çevirebilir mi? Ee, Kavaydi Fıkhiye Şerh'ı var Kırk hacinin. orada bu konu irdelenirken, Deniyor ki terk de amele dönebilir, kişi bunun niyetiyle amele hmm. çevirebilir. E, nasıl? Şöyle ki harama bakmak günahtır. Harama bakmamak e, bu günahı işlememek demektir. Peki harama bakmamakta kişinin niyeti Allah yasak etti diye bakmıyorum ise o zaman 7-24 bu kişi onu amele çevirmiş olur ve sevap evet. alacaktır. Ama yok ben sevmediğim için bakmıyorum, bakmıyorum dersin. De veyahut da şey işte içki içmiyorum. Niye içmiyorsun? Ne bileyim mideme dokunuyor. O yüzden içmiyorum. Evet. Veyahut da işte sakal bırakmak sevmiyorum. Da, o yüzden vurmak. içmiyorum şeklinde ise bu içmemiş olur. Hmm. Yani içmemiş yani o içme günahından kurtulmuş olur. Ama onu terk ettiğinden dolayı sevap almaz. Allah yasak etti diye terk ediyorum derse artı sevap evet. alacaktır. Ve bu niyetinde istimrar yani devamlılık 7/24 kendisinin sevap kazanmasına sebebiyet verecektir. Evet bu önemli bir şey Kazanç yani, yollarımız çoğalıyor. Çoğalır. Yani evet. elbisenize bir necaset bulaştı. Hiç niyetiniz olmadan da onu yıkasanız elbiseniz temiz olur. Ve o elbiseyle namaz kılabilirsiniz. Hı -hı. Ama Allah fe tahhir elbiseni temizde emrine imtisal olsun diye ben onu yıkadım derseniz veya yıkarsanız hem o elbiseniz temiz olur artı bir de sevap alırsınız. Hı -hı. Yani onu bir şekilde amele çevirmiş olursunuz. Hatta denir işte e, görme engelli olan bir kimse harama bakmadığından dolayı sevap alır mı? Çünkü zaten imkanı yok. İstese de bakamayacaktır. Dolayısıyla kendisini menetmiş olmuyor. E, Diyeniyor ki evet normalde kendisini menetmiş olmadığından dolayı, bakmamasından dolayı bir sevap almayacak. Ama şöyle derse, e, Ya Rabbi sen benim gözlerimi görür etseydin de ben yine senin emrine imtisalen bakmazdım. Bu şekilde bir niyet e, içinde tutarsa evet. o kişi de tıpkı görüyor gibi onu fiili olarak terk etmesinden dolayı elbette sevap, sevap alacaktır. Yani tabiri caizse Allah-u azimüşan, kullarını affetmek, hmm. kullarına sevap verebilmek için e, bahaneler, bahaneler alıyor. Yani, evet. e, bir takım e, sebepler, o sebeplere hmm. yeter ki yapışın. Daha önceden de ifade etmiştik e, rahmetli Hasbi hocamız, e, İsmaila camisinin e, müezzini idi. Rabbim rahmet eylesin, Amin. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin bir tarihte Medine-i Münevvere'de olsa gerek bir Arap ile bir diyaloğu vardı. Bir konuşması vardı. Ben de o zaman yaşım küçüktü. Yanlarında duruyor idim. Rahmetli Arap ile konuşurken şöyle bir ifadede bulundu. Tabii sözün öncesini sonrasını onları bilmiyorum ama sadece dikkatimi çeken bir mesele. ''Ene uhibbul beleşe'' dedi. İşte ben beleşi seviyorum. Şimdi ''ene'' Arapça bir kelime. ''Uhibbu'' Arapça bir kelime ama beleşi o Arap anlayamadı sordu ma manel beleşiya seyidi yani bu beleş dediğin Herhalde. şey nedir ki bunu sevdiğini ifade ediyorsun. İşte rahmetli Asbı Hoca da buyurdu. Eşeyu la karşılığı olmayan şey beleştir. O Arap'ın ifadesi iden ene uhibbuhu O zaman ben de bunu seviyorum. Yani hakikaten bunlar bizim için yani mücerret niyet ile elde edebileceğimiz sevaplardır. Yani durun şu anda siz zina yapmıyorsunuz. İçki içmiyorsunuz, harama bakmıyorsunuz ama e, normal adi bir seyir üzerine. Ama burada kişinin niyeti Allah yasak etti diye ben bunların hiçbirini yapmıyorum dediğiniz zaman 7-24 kişinin sevap kazanması, sanki 7-24 ibadet yapması gibidir. Evet. Onu sevabı, yani dolayısıyla Allahu Azimüşşan'ın emirlerinde istimrar yoktur. Yani şu manada namazınızı kılarsınız, kılmış olup bitirirsiniz. Evet. Orucunuzu tutarsınız, o oruç zamanında sevabı alırsınız ama o işlem bittiği zaman ameliniz biter. Ama terk böyle değildir. Yani nehiden kaçmak böyle değil. Orada bir istimrar vardır, bir devamlılık vardır. Hayatınızın her anında onu işlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla her anı sevaba çevirmiş evet. oluyorsunuz. Rabbim e, bunlardan istifade edebilmeyi de nasip etsin inşallah. Amin inşallah hocam. E, güzel sohbet diyelim hocam artık. E, ardından e, kısa bir araya gidelim inşallah. E, aranın akabinde de yine sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. Sizlerle sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Müzik Mehmet izleyenlerimiz İlmi Alp programımıza devam ediyoruz. Hocam bir başka sorumuz da ben hanımımla kaçarak evlendim ama gönüllülük esasıyla eşimi başkasına vereceklerdi. İstedik vermediler. Biz de kaçmak zorunda kaldık. Ama önceki kişiyle nişandan sonra aileler nikah kıymışlar. Biz de kaçtıktan sonra bu durumu öğrendik. O tarayıp arayıp ikna etmeye çalıştım bu durumu. Gurur meselesi yapmamasını ailesi benim sevdiğim bildikleri halde sana vereceklerini söyledim. Tabu o ilk anlar kızgınlıkla geçti. Nikahı iptal etmesini istedim ama adam olmaz dedi. Kitaplarda kişi ilk kimin nikahladıysa 30 defa da evlense ilk kişi de diye yazıyor. Ama 3 defa istemem derse bu işin yani nikahın boş olacağı beyanı vardı. Biz ilişkiye girmedik bu sorunu kaldırmadan ben de bu zata istemem dedirtmek için bazı sorular sordum. Mesela biz artık karı koca olduk bu koşullar altında. Bu haziyette eğer kabul edersen sana geri göndereyim dedim. Bu haziyette ister misin dedim. İstemem dedi. Üç defa tekrar ettim. O da istemem dedi. Şimdi nikah hala o adam üzerinde mi yoksa nikah fes oldu mu? Bu işe çok oldu kimseye de açamadım ama içimde hala bir sıkıntı var. Günah mı işledik çocuklarımız oldu ama... Zinam ettik, sağlam bir kaynak bulamadık demişler, bu konuda bilgi istemişler. Tabii ki her şeyden önce bu gibi manzaralar, hoş olmayan manzaralar. Evet. Tabii bunların bir de öncüsü, yani buna sebebiyet veren şeyler nelerdir? Bu konuda ebeveynin daha hassas, daha titiz olması gerekir. İstemedikleri, yani çocukların istemediği bir evliliğe onları zorlamamaları, ki zorlamaları işte bu gibi manzaralının oluşmasına da sebebiyet verebiliyor ki çoluk çocuk sahibi izliyor. Yani eğer hala aralarındaki nikah yoksa ciddi anlamda burada problemler vardır. Tabii biz bu kardeşimiz için net bir şey söylememiz mümkün değil. Şu bağlamda söylememiz mümkün değil. Ee, diyor ki nişanlılık döneminde e, eşim diye tabir ettiği o bayanı işte eski ee, eşi diye tabir edilen o damat adayıyla nikahladılar diyor. Hı hı. Ama eşim istemiyordu. Tabii bu nikahlama nasıl oldu? Ee, acaba işte kızın babası kızını onun çocuk ile nikahladı ama kız buna onay vermediyse e, bu lüçhanelmiş olan bir kız olduğu halde buna onay vermediyse bu nikah zaten geçerli bir nikah değildir. Ama istemeye istemeye onay verdiyse yine bu nikah geçerli i̇şte. olacaktır. Dolayısıyla evvelki nikahın e, kıyılış şartları nasıldır, nasıl oluştu bunu bilmek gerekir her şeyden önce. İkinci olarak da bu nikah eğer geçerliyse, bir şekilde bu sahip bir nikahsa, e, o zaman öteki adamın e, işte bir takım laf cambazlılığı yapmak suretiyle, istemiyorum tabirinin kullanılmasıyla biz bunu hemen ayrıldığı tabirini kullanamayız. Çünkü bunu kinayi olarak değerlendirebilir miyiz, değerlendiremeyiz mi? Kinayi lafzı olduğunu varsayalım, kabul edecek olsak bile boşama kastıyla mı bunu söyledi? Yoksa boşama kastı burada yoktu, bu şekilde midir? Boşanmak ee, burada... istemiyorum ama geri de gelmesi, onu da istemiyorum Yani birçok şeyler vardır. O yüzden burada kardeşimize tavsiyemiz şu anda mevcut o kişiyle beraberlik yapmasın. E, bu konuyu tam manasıyla aydınlatana kadar. Bunu da ne yapsın? Şahsı adına işte fetvadaki arkadaşları arayabilir, bizim fetva adını arayabilir. E, tabii eşi de yani eşi diye tabir ettiği bayan da e, orada olsun ki e, nikah nasıl kıyıldı? Özellikle o konuda arkadaşlarının sorusularına vereceği cevap önemlidir. Evet. Çünkü o cevap doğrultusunda nikah boyutlarında farklılık olacaktır. O yüzden e, kardeşimize tavsiyemiz derhal kendi şahsı adına e, birebir bir hoca efendiyle e, eğer yoksa etrafında böyle bir hoca efendi bizim fetva hattını arayarak hmm. oradaki arkadaşlarla durumunu arz etsin. E, o evvelki nikah nasıl kıyıldı onu da anlatsın. O şekilde onların söyleyeceği doğrultuda da hareket etsin. Hmm. E, yani gerekirse de bir şekilde o adam eski adam bulunup onun boşaması sağlanmalı. Hmm. Çünkü ciddi anlamda sıkıntı. Tabii burada diğer bir şöyle bir boyut daha var. E, resmi nikah yapılmadan dini nikah yapmanın zararları aslında bu. Evet. E, Kefendi Hazretlerimiz e, çok, Allah çok ona ne? selamet versin, Aynen. sıhhat selamet versin, başımızdan eksik eylemesin. Bu noktada Aynen. ciddi anlamda uyarmaları vardı. Çünkü bizim insanlarımız e, resmi nikaha olan inançları gibi dini nikaha inanmıyorlar. Hı hı. Daha doğrusu dini nikah bağlayıcı olduğu konumunda e, bir örfümüz yok, bir bilgimiz yok. Evet. Yani kolay bir şekilde hemen atılabiliyor. Oysa arada resmi nikah olsaydı bu durumdan hiçbiri olmayacaktı. Hı hı. E, o yüzden e, yani ne olursa olsun resmi bir bağlantı söz konusu olmadıkça dinin nikahı onay vermemek gerekir. E, efendim nasıl olsa evlenecekler, ileride rahat bir şekilde alışveriş yapsınlar. Yok, rahat yapmasınlar. Herkes ayrı olsun. Ee, normal yabancı bir bayan ile yabancı bir erkek nasıl birliktelikler olabiliyorsa bunlar da o şekilde birliktelikler olabilsin. Yani mahremiyet çerçevesine dikkat ederek öyle çok fazla labali olmasınlar. Çünkü çok duyuyoruz nişanlılık döneminde e, niş, nişanın atılması hatta nikah döneminde bile nikah esnasında e, nikah bozulma olaylarını. O yüzden hiçbir şey garanti değildir. Resmi nikah bitmeden din nikah ebeveyn asla onay vermesin. Kızlarımız özellikle bu konuda evet. çok mağdur olan taraflardır. Çünkü bazen babalarına iz haber vermeden, ailelerine haber vermeden birey olarak kendileri bu konuda bir takım sözlere kanarak bunu onay veriyorlar ve bunun de onlar çekiyor. O yüzden onlara da bu şekilde yani bir şekilde hitap etmiş olalım ki ne olursa olsun resmi nikah olmadan dini nikahı onay verilmesin ve bunun ciddi anlamda sıkıntılara sebebiyet verdiğini görmekteyiz. Evet. Bilmiyorum belki hatırlar mısın hocam, biz de evlenmeden önce nikah için size gelmiştik. O zaman da yine Efendi Hazretleri'nin bu sözünü söylemiştiniz. Evet. Yani tam nişanlık dönemiydi. Yani düğüne de bir ay gibi bir süre vardı ama... Yine de e, onu söyleyip kabul etmemişsiniz nikah evet. kıyma meselesini. E, tabii ki güzel bir tavsiye oldu. Bizler de ilk defa orada öğrenmiştik bu meseleyi. Biz etrafımızdakilere veya şimdi duyan kardeşlerimize, şimdi etrafındakilere veya e, aile içerisinde böyle durumlar olduğu zaman en azından e, bununla amel edecekler inşallah. Yani bir zamanlar siz bir gelini alacaktınız ama evet. şimdi kızınızı vereceksiniz. Aynı durum kızınız evet. için olduğunu düşünecek olursak nasıl olacak? Yani o zaman yani çünkü sizin de oluyor. talep ettiğiniz kız birilerinin kızıdır. Hı hı. E, i̇şte birilerine baba diyor Birilerine anne diyor. Aynı olay, aynı diye kişinin kendi şahsı olarak da düşünmelidir. Yani meseleye bir bütün olarak bakmak gerekir. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da komşumuzun bazı istasyonu var. Herkes kaldırılmasını istiyor. Fakat kendisi kaldırmıyor. Bu konuda dini sorumluluğu var mıdır? Bu konuda kendisi bir vebal var mıdır? Ee, şüphesiz kişinin kendi mülkünde tasarrufta hür iradesi vardır. Ancak kişinin kendi mülkündeki tasarrufu bir başkasına zarar vermemek kaydıyla mukayyettir. Şimdi e, bu bazı istasyonlarıyla alakalı bildiğimiz kadarıyla tıbbi anlamda ciddi sıkıntıların olduğundan bahsediliyor. Yani etraftaki kişilere. Hı hı. O yüzden buranın mülkü bana aittir, ben buraya koydururum demek e, sadece bu yeterli değil. Etraftaki komşular da madem ki bunlar rahatsızlık duyuyorlarsa ve onlara bir şekilde bu rahatsızlık verdiği de kanıtlanmış ise... Hı hı. Biliniyorsa onların rızasını almadan bu işe girişmesi doğru değildir deriz. Artı bir de komşuluktur. Yani komşuluk diyaloğu vardır. Yani bir de hukuku yok işte bu hukuken benim hakkımdır sen karışamazsın. Bu doğru değil. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da buyurduğu üzere Cibril'e Emin komşulukla alakalı o kadar haklardan bahsetti ki neredeyse onun varis olacağını zannettim. Bu derece bir e, hak-hukuk meselesi vardır. Komşulukta illaki birinin diğerine hakkı geçecektir. Burada siz e, hakkı geçirilen kişi değil, yani hakka geçen kişi değil, hakkı geçirilen kişi olmaya gayret etmek gerekir. O yüzden e, burada hukuku değil de daha fazla komşuluk diyaloglarını ön plana çıkartarak e, komşularını razı etmeye gayret etsin deriz. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da, e, hocam geçen Ramazan gırtlak kanserinden ameliyat oldum. E, oruç tutamadım bu zamana kadar da kefaretini ödemedim. Hala oruç tutabilecek durumda da değilim. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Tabii ki e, İslam fıkhı hiçbir zaman kişinin külfetinde olmayan, yani imkanında olmayan bir şeyi teklif etmez. nefsen Mevla o şekilde buyuruyor. E, Vusunda olmayan bir şeyi Allah teklif etmeyecektir. Dolayısıyla oruçla mükellef olan bir kimse e, sıhhatı eğer oruç tutmaya müsait değil ise bakılır. E, bunun müsait olmaması ömrünün sonuna kadar devam mı edecek? Yoksa belli bir zamanla mukayyet midir? Yani geçici midir? Eğer bu geçici ise o kişi zaten o anda oruç tutmaz, ileriye dönük iyileştiği zaman onları kaza eder. Ama yok, yaşlılık gibi veyahut da daimi olan bir hastalık gibi böyle bir durum varsa, yani bir daha bu kişi ömrünün sonuna kadar oruç tutabilecek bir imkana sahip olmayacaksa, bu durumda bu kişi her bir gün için bir fidye vermesi gerekir. Fidye de fitre miktarıdır. Ramazan-ı Şerif'te verilen fitre ne kadarsa o, her bir gün için bunu vermesi gerekecektir tutamadığı günler için. Şunu da ifade edelim, tutamadığı günler için diyelim ki fidyesini verdi, sonra oldu ya sıhhat buldu. Yani hiç hesap edildiği gibi olmadı, doktorların dediği gibi olmadı. Kişi orucu tutabilecek imkana sahip oldu. Nasıl olsa ben bunların fidyesini verdim deyip de oturamaz, onların tekrardan kazasını yapmakla mükelleftir. Şimdi sual edilen kardeşimiz de hastalığından dolayı tutamadığını ve hala daha tutamayacak bir konumda olduğundan bahsediyor. Bu ne yapmalıdır? O günler için e, fitiye vermesi, her bir gün için bir fitre miktarı fidiye vermesi gerekecektir. Ha, i̇leriye dönük sahat bulursa da e, sahat bulduğu günlercesinde kaza edecektir. Evet. Ama bulmazsa da zaten fityesini vermiş olacaktır. Evet. E, fidyeyi peki fakirlere verir, yani zekat verebilecek kişilere verir. E, kim zekat alabiliyorsa o kişilere bunu e, verebilir. E, Ramazan-ı Şerif ayı girdikten sonra e, 30 günün tamamının fitiyesini de verebilir. İlla ki gün gün geçirmek gerekmez ama daha Ramazan-ı Şerif ayı girmeden e, ileride girecek olan Ramazan'ın şinden fidyesini vereyim böyle bir şey olmaz. Hmm. Ama geçmiş seneler için zaten vücubeye tahakkuk etmiş olduğu için onlara vermesi gerekecektir. Evet hocam yine oruçla alakalı yani bununla alakalı ee, babam 12 senedir şeker hastası ilaç kullandığı için 12 senedir oruç tutmadı. Bir ay önce de vefat etti. Tutamadığı oruçlar için biz ne yapmalıyız diyor evlatları olarak. Yani aslında e, babası hali hayattayken onların fidyesini vermesi gerekiyor idi. E, maddi imkanı varsa tabii ki. Eğer e, fidyesini vermemişse vasiyet etmeliydi. Hı -hı. Vasiyet de etmemişse varislerine burada bir şey yapmakla mükellef değildir. Değil, yani. e, yaparlarsa da kendi e, indilerinden yani kendi gayretleriyle, kendi ile bunu yaparlar. E, ve babalarının namına bunu yapmış olurlar. Kendi mal varlığıyla yaparlarsa ve imam Muhammed diyor ki turca yani inşallah bu babalarına fayda verir hmm. bu gibi durumda yani kesin değildir ee, ama tabii ki bir hmm. yani bir çocuğun bir varisin müverisi namına böyle bir şey de yapması güzel bir şeydir. Hmm. Çünkü neticede dar yerlerde yatmaktadır veya onun sana bırakmış olduğu imkan ile sen rahatlık içindesin. Ee, o yapması gerekeni yapmadı. Belki ondan dolayı günahkardın ama sen en azından onu telafi sadedinde evet. yaparsan da güzeldir. Onun namına fidyeyi vermek. Ee, ama vermek zorunda da değildir. Evet. Onu da bilmek gerekir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuzda da hocam, ben çiftçiyim ve 6 aylık gübre borç ettim ve vade zamanı gelince param olmadığı için borcumu ödeyemedim ve sözümde duramadığım için gübre satıcım vadeyi uzatıp yeniden fark attı. Üstüne e, durum böyle olunca bu alışveriş murabbaadan çıkıp faiz oluyor mu acaba, alışverişim haram mı oluyor? Ee, birinci bölümde de ifade ettiğimiz üzere alışverişlerde fiyatın belirgin olması şarttır. Ve fiyat belirlendikten sonra <gülüyor> vade zamanının uzaması ve erken alınmasından dolayı da fiyatta artma veya eksilme söz konusu olamaz. Evet. Ee, burada kardeşimiz diyor ki ben borçlu aldım yani vadeli aldım ama bir şekilde ödeyemiyorum. Karşı taraf bana fark koyarak vadeyi uzatıyor. Bu durumda karşı tarafın yapması gereken bakılacak bu kişi borcunu gerçekten ödeyemiyor mu yoksa ödemiyor mu? Eğer ödeyemiyor ise, yani imkansızlıktan dolayı bunu yapamıyorsa, ki bunun hakkında yani belli bir kalıp getirmek mümkün değildir. Kişinin konumuna göre, durumuna göre, mal varlığına göre değişkenlik evet. arz eder. Eğer gerçekten ödeyemiyorsa, <gülüyor> eli bollanana kadar buna mühlet vermek zorundadır ve bu vaciptir. Hmm. E, bu önemlidir. E, ama yok, ödeme imkanı olduğu halde e, ödemiyor, gevşeklik yaptığı için ödemiyorsa buna bir fark yansıtma değildir. Sadece ödeme diye geciktirdiğinden dolayı paranın bir değer kaybı varsa ki, o da e, günümüzde işte e, tüketici ve üreticine endeksle e, bir fark e, yani günümüzde altını veyahut da dövizi baz almak doğru değil. Çünkü onlar e, müstakil bir reel değer ile artmakta veya eksilmekte. Ama e, daha bunun sabit bir şekilde yani paranın değer kaybını tespit edebilecek e, bazı ölçüm e, birimleri vardır. Bunlardan ölçerek o paranın değer kaybını ona tazmin ettirebilir. Ama ben sana vadeyi uzatayım. Her bir vadeyi uzatmamdan dolayı ayda şu kadar bir fark koyayım. Bu bildiğimiz klasik cahiliye döneminde var olan faizden hiçbir fark olmaz. Bundan her iki taraftaki son derece kaçınmalıdır. Evet hocam. Bir başka sorumuza da e, hocam bizim evimizde banyoda kova ve tasla yıkanıyoruz. Gusül abdisi alırken vücuttan akan su ister istemez kovanın içine düştüğü de oluyor. Kovaya düşen sular temiz suyu pis hale getirir mi? Normal şartlarda... Yani kıyasa göre genel kurala baktığımız zaman bir insan cunup olsa e, ve yıkanması için elini bir suya daldırıp da oradan su alsa elinde hades gittiğinden dolayı o su müstamel olmalıdır. Hmm. Ancak bu gibi yerlerde biraz müsamaha vardır. Çünkü başka imkanı yoktur. Yani alet, el bir alettir. Hmm. E, dolayısıyla eliyle bunu yapmak zorundadır. O su ma müstamel kabul edilmez. Ama rüya elini değil de işte affedersiniz ayağını soksa. Veya işte başka bir uzvunu soksa, o burada bir ihtiyaç olmadığı hmm. için o su muayi müstamil olur. Bu bizim e, klasik fıkıh kitaplarımızda var olan bir ibaret. Bunu şunun için söylüyorum. Yani imkan nispetince insan bütün gayretini, onu sarf etmeli. O suya, o kendisinden su sıçratmama adına. Ama bunun yanı sıra kendi ihtiyarı olmadan da sıçradıysa da bu af kapsamındadır. Zahir bir necaset sıçramadıkça. Yani vücudundan arta kalan suların oraya sıçraması bunlar af kapsamındadır. E, kendisi son derece gayretli sarf eder ama bununla beraber öyle bir şey de olmuşsa da bunu vesvese haline getirmek doğru değildir. Bu şekilde yıkanmasına devam eder. Ki zaten e, kitaplarımızın tedvin edildiği dönemlerde ki yıkanma usulü de böyleydi. Hı hı. Yani kovalardan, maşrabayla, hı. su almak suretiyle yoksa duşa kabinler yoktu o dönemlerde. Hı hı. Maalesef. <gülüyor> e, bir başka sorumuz hocam. E, Kadın erkek karışık havuzlarda yapılan can kurtaranlıktan kazanılan para haram olur mu? Tabii paranın e, haram olması diye bir şeyden bahsedemeyiz. Çünkü neticede bir icara aktidir. Yaptığınız işlem e, birini oradan koru, koru, e, korumanız veya işte boğulanı oradan kurtarmanız veya belli bir zaman orada nöbet tutmanızdır. Hmm. E, bundan dolayı ücret alıyorsunuz. Ancak bunun böyle bir ortamda bulunması kesinlikle caiz değildir. Yani bayanlı ve erkeklerin karışık olduğu bir ortamda işte velev güvenliği sağlama adına dahi olsa e, müstehcen bir tarzda bunların bulunmuş olduğu bir ortamda e, kişinin e, iş istihdamı olarak kalması kesinlikle caiz değil. E, derhal o işi bıraksın başka bir işe geçsin. Tabii ki bunu diyemiyoruz çünkü maişet durumu vardır hmm. ama maişetini temin etmede başka alternatifleri varsa illaki onları değerlendirmelidir ve öyle ortamdan bir an önce e, terk etmeli e, helal bir yoldan maişetini temin edecek kendine bir e, yol e, aramalıdır. E, bunu söyleriz ama bunu bulana kadar da maişetiyle mükellef olduğu kişiler de var olduğundan dolayı ez daruret tukatteru kaderiha Kuralınca, yani zaruretler miktarınca takdir edilir kuralınca, zaruret miktarınca o işi yapar ama dediğimiz gibi kendisine helal olan bir iş bulana kadar ve onun rahatsızlığını kalbinde yaşar ve derhal kendine helal bir iş bulur. Yani nasıl olsa bulunmamda para haram olmuyormuş diyerek orada kalması kesinlikle caiz değildir. Evet. Bunu da bu şekilde ifade etmekte fayda vardır. Son sorumuz da hocam. Her vaktin ardından o vaktin kazasını kılıyorum, vitrin arkasından kaza kılınmaz diyorlar. Ben kılıyorum, yanlış mı yapıyorum? Kaza e, aslında kerat vakitlerine baktığımız zaman iki türlü kerat vaktinden bahsedilir. Galize olan kerat vakitleri, hafife olan kerat vakitleri. Galize e, ne farzın ne nafilenin kılınamayacağı evet. bir vakit. Hafife ise farzların kılınıp da nafilelerinin kılınmasının mekru olduğu vakitlerdir. Hı. Kazanın kılınamayacağı vakitler e, genel olarak üç vakittir. O da güneşin üç hareketi. Doğuşu, tam zirvede oluşu ve bir de batma anı. İşte doğuşu sabah namazının vakti çıktıktan sonraki takvimlerde güneş diye tabir ediliyor. Bu saatten e, taklibi 20-25 dakika veya yarım saat sonraki olan bir vakit. Yani işrak zamanına kadar olan Hı. bir vakit dilimidir. Bu zamanda ne kaza kılınır e, ne nafile kılınır. Hiçbir namaz kılınmaz. Evet. İkincisi güneşin tam zirvede olduğu bir vakit. Yani bu da öğle namazından, i̇şte biz diyoruz ki yarım saat öncesine kadar olan bir vakittir. Ee, aslında bu daha kısa bir vakittir ama tam tespiti biraz zor olacağı için. işte yarım saat kala kerat vakti girdi şeklindedir. Ee, yani güneş tam tepededir. Bu vakitte de ne kaza kılınır ne, evet. e, ne nafile kılınır. Hiçbir namaz kılınmayacaktır. Üçüncüsü ise akşam güneş batmaya takribi yarım saat kala olan bir vakittir. Hı hı. Yani artık çıplak gözle güneşe bakabiliyorsunuz. Güneşin e, gözünüze almıyor. Evet. E, bu da dediğimiz gibi akşama yarım saat kala bir vakit. Bu zamanda da e, ne kaza kılınır ne nafile kılınır hiçbir namaz kılınmaz. Şu kadar var ki o günün eğer ikindi namazını kılmamışsanız, hı hı. Ee, o durumda ikindiyi bu vakitte kılabilirsiniz ama tabii ki bu vakte bıraktığınızdan dolayı da mekruh olursunuz. Hı. Yani namazı, ikindi namazını bu kerat vaktine bırakmak tahrimen mekruhtur. Hı. Ama kılınması da gereklidir çünkü Hı. vakit namazıdır. Vakit namazının haricindeki kaza namazlarını veya nafile bir namazı bu vakitte kılamazsınız. Hı. Kardeşimiz vitir namazından bahsediyor ki vitir namazının vakti yaslı namazından sonraki bir vakittir ki bu vakit ne nafilenin ne kazanın kılınmasında kerat olan bir vakit değildir. Evet. Dolayısıyla böyle bir vakitte kişi kaza olarak vitirin kazasını yapmasında herhangi bir mahsul lazım gelmez. Aksine kazalı olan bir kimse zaten bunları bir an önce bitirmesi Gece gerekir. Mesela. Kerat vakitlerinin haricindeki bütün vakitlerinde bunları bir şekilde borçlarını ödemesi gerekecektir ki Hı. bu kardeşimiz onu yapıyordur inşallah. Yanlış yaptığı bir durum yok. <gülüyor> ee, son olarak hocam dua babında neler söylemek istersiniz? Rabbim yanlışlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Hakkı hak bilip tabi olmayı, batılı batıl bilip de ondan kaçmayı cümlemize muvaffak etsin. Hı. Bu vesileyle de ölmüşlerimize rahmet eylesin. Makamların hali kabullenini. <Gülüyor> inşallah birbirimize dua edelim. Şehit olan askerlerimiz var. Onları da rahmet anıyoruz. Daha şehit vermeme niyazıyla inşallah bu şekilde dua edelim. Rabbim bu belaları, bu felaketleri, bu musibetleri tez zamanda alem İslam'ın başından teşekkürler inşallah. Anlam, inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok Anlam. teşekkür Anlam. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, ilmihal programımızın sonundayız. Sizlerle sorularınızı bize de sorularınızı ilmihaletlaleğültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine halde yapmış olduğumuz soru cevapları hem laleğültv.com.tr adresinden hem de YouTube sayfamızdan tekrardan izleyebilirsiniz diyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla himayet olun Hoşçakalın.